Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> İnkar edenler ve Allah yolundan men edenler yok mu? Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. <gülüyor> i̇man edip salih ameller işleyenlere ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene iman edenlere gelince... Allah onların günahlarını kendilerinden örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Ve nikab yananlarda kafırı tabi batıla olanlarda kafir tabi albatıl olanlarda kafir tabi albatıl olanlarda kafir tabi albatıl olanlarda kafir tabi albatıl olanlarda Hakikaten iman edenlerin ise Rableri tarafından gelen hakka tabi olmalarıdır. İşte böylece Allah insanlara kendi hallerini açıklayan misallerini getirir. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى اِذَا أَفْخَنْتُمُهُمْ حَتَّى اِذَا أَفْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاتِ بعد وإنما فداء وإنما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء وَلَا تَصْرَ مِنْهُمْ وَلَيْسَنَّنِي Artık savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda hemen o boyunlarını vurmak gerekir. Nihayet onlara ağır kayıplar verdirdiğiniz zaman artık bağı sıkı sıkı tutun, onları esir alın. Sonra da ya lütfederek. ...karşılıksız veya fidyalarak onları salın. Ve harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar gevşemeden... ...savaş tamamen sona erinceye dek böyle yapın. İşte yapılacak iş budur. Halbuki Allah dileseydi elbette onlardan hemen intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle imtihan etmek için size savaşı emretmiştir. Allah yolunda öldürülenlere gelince artık Allah onların amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Onları yakında hidayete, muratlarına erdirecek ve hallerini düzeltecek, amellerini kabul edecektir. Ve onları o cennete koyacaktır ki onu kendilerine tarif etmiştir. Ey iman edenler. Eğer siz Allah'a dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> İnkar edenlere gelince artık onlar için yüzüstü yıkılmak vardır ve Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır Bunun sebebi şudur Şüphesiz onlar Allah'ın indirdiğini hoş görmediler de o da onların amellerini boşa çıkardı. <gülüyor> onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki Kendilerinden önceklerin akibeti nasıl olmuş? baksınlar. Allah onları helak etmiştir. Bu kafirler içinde o akibetin benzerleri vardır. Bunun sebebi şudur. Şüphesiz Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Doğrusu kafirlere gelince. Onlar için bir yardımcı yoktur. Inna Allaha yudhül Ladin ve wa amil al-salihat jannat jannat al-tajrim tahtha al ve wa Ladin kafru yatemta'oon Şüphesiz ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünyada biraz faydalanırlar ve hayvanların yiyip durduğu gibi yerler, ...ve ateş onlar için bir kalma yeridir. Seni kendi içinden çıkarıp hicrete zorlayan memleketinden... ...o Mekke müşriklerinden kuvvetçe daha çetin... ...insanlar da dolu nice şehirler de vardır... Onları helak ettik. Onlara yardım eden de olmadı. Rabbisinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse hiç kötü ameli kendisine süslü gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimse gibi midir? Meselul cenneti, illetil u'idel muttequne fîhâ enhârun min mâ fîhâ enhârun min mâ im gâyri ve enhârun لبن لم يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنار من خمر لبت الشاربين وأنهار من عسل نصفى Takva sahiplerine من edilen cennetin misali şöyledir Orada zamanla hiçbir vasfı bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve safi baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada meyvelerin her çeşidi ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Bu nimetler içinde bulunanların hali, o ateşte ebedi olarak kalan, ve pek kaynar bir su içirilen kimseler gibi midir? Ki o su bağırsakları parça parça etmiştir. Altyazı <gülüyor> M.K. Onlardan seni dinleyen kimseler de vardır. Fakat senin yanından ayrıldıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanlara, sahabelere alaylı bir şekilde az önce ne demişti derler. İşte onlar öyle kimselerdir ki isyanlarındaki bu ısrarları yüzünden Allah kalplerini mühürlemiştir. Çünkü onlar nefislerinin arzularına uymuşlardır. Hidayete ermiş olan kimselere gelince, Allah imanlarına mükafat olarak onlara hidayeti artırmış, ve kendilerine günahlardan sakınmaları ilhamını vermiştir. en artık onlar kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri gerçekten gelmiştir. Fakat kıyamet başlarına geldiği zaman ibret almaları kendilerine ne fayda verir? Fe'alem ennehu la ilahe ve vel mu'minat Ey Resul, İşte gerçekten şunu bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için Allah'tan mağfiret dele. Allah dünyada gezip dolaştığınız yeri de ahirette kalacağınız yeri de bilir. ويقول الذين آمنوا لولا أنزل السورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رأيت الذين في قلوبهم رضيون ضرء إليك نظر المعرشين عليه من الموت Halbuki iman edenler ise diyor ki keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edildiği zaman kalplerinde bir hastalık bulunanların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışıyla sana baktıklarını görürsün. Halbuki kayıtsız bir itaat onlara daha layıktır. Onlara düşen itaat etmek ve böyle zamanlarda teslimiyetini gösteren güzel söz söylemektir. Öyle ki iş ciddileştiği zaman artık Allah'a sadık kalsalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Fhal asaytum et ve leytum an, tufsedu fil arzi ve arhamakum. Ey münafıklar, demek iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız. Öyle mi? Olel kel ladin işte onlar o kimselerdir ki Allah onlara lanet etmiştir. Sonra bu isyankar hallerine binaen onları sağırlaştırmış ve gözlerini kör etmiştir. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilitleri mi var? ala <gülüyor> Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri dönen o münafıklar yok mu? şeritan onlara kötü amellerini süslemiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. fi Bunun sebebi gerçekten onların Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Halbuki Allah onların gizlediklerini biliyor. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nasıl olacak? ذلك بانهم Bunun sebebi şudur. Şüphesiz onlar Allah'ı gazaplandıran şeylere uydular ve onun razı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine o da onların amellerini boşa çıkardı. <gülüyor> Yoksa kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanlar, Allah kimlerini asla ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Walau <gülüyor> ne Onları o münafıkları elbette sana gösterirdik de kendilerini muhakkak simalarından tanırdın. Yine de onları mutlaka konuşmalarının uslubundan tanırsın. Allah ise amellerinizi bilir. Celalim hakkı için, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Haberlerinizi sizin sığırlarınızı da deneyerek açığa çıkaracağız. İnne'l yedine keferu ve sabdu an sebi'lillahi ve şakur resul Ve şakur resule min ba'di ma tebeyyene lehumun hudanen yadurullaha şey'a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 Ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygamber'e de itaat edin Ta ki amellerinizi boşa çıkarmayın İnnellezine kefer ve saddu an sebi'lillahi sümme mâ etu Şüphesiz ki inkar edip, Allah yolundan men eden, sonra da kafir kimseler olarak ölenler yok mu? İşte Allah onları asla affetmeyecektir. ve <gülüyor> O halde gevşemeyin ve siz daha üstün olduğunuz halde o kafirleri sulha davet etmeyin. Çünkü Allah sizinle beraberdir ve amellerinizin sevabını asla eksiltmeyecektir. İnne men ve in ve ve la Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman edip günahlardan sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir. Hem sizden cihat için bütün mallarınızı istemiyor. <gülüyor> Eğer sizden onların hepsini isteseydi de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve peygamber ve ashabının bu talepleri sizin kinlerinizi ortaya çıkarıldı. <gülüyor>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 işte siz o kimselersiniz ki size verilenlerin bir kısmını Allah yolunda sarf etmeye çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bazıları cimrilik ediyor. Halbuki kim cimrilik ederse o takdirde ancak kendi nefsine karşılık cimrilik etmiş olur. Çünkü Allah zengindir. Siz ise fakir kimselersiniz. Eğer yüz çevirirseniz Allah yerinize sizden başka bir kavim getirir de sonra onlar sizin gibi olmazlar.